Kan vermezdim, canan aldı yüzyanım Ah dağlar, Senin derdinden ah dal sümül bala eh, eh, eh. Onca yılda ağlarım kârı Her senin derdinden ah dal sümül bala Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra Portreler programını dinliyorsunuz. Ben Ergi İşbilen. Ben Ercüment Gürçay. Portreler Babil'den sonra çatısı altında ayda bir kez yayınlanacak bir alt program olacak. Bugün ilk programımız. Amacımız hayata değer katan insanları, sanatçı, girişimci, üretici ve türeticileri tanımak ve tanıtmak. İlk program konuğumuz ekolojik ve yerel kozmetik markası Otoma 40 Pınar'ın kurucusu Merve Özkorkmaz. Aslında biz onun konuğuyuz bugün. Bu sabah İstanbul'dan trenle yola çıkıp Sakarya'ya geldik ve şu an Otamo dükkanda Merve ile birlikteyiz. Hoş geldin Merve. Hoş geldin Merve. Hoş buldum. E, programı taşa verdim. Yanıma türküsünün Müslüm Gürses yorumuyla başladık. Bu şarkının neden senin için önemli olduğunu hikayesini bize paylaşır mısın? Eski bir araba edindim. Ee, onun tamiriyle uzun süre uğraştıktan sonra uzun yol gidebilir hale geldi. Ve uzun yol şoförlerinin Müslüm Gürses'i ne kadar sevdiğini e, bildiğimden ve yollar geçmek bilmediğinden e, ben de bir gün Müslüm Gürses açayım dedim ve sonra vazgeçemedim. Taşa verdim yanımı da e, onun en sevdiğim yorumu oldu. E, ve ne zamanki e, bir tura çıkacağım e, ilk yaptığım şey... E, teyip'ten Müslüm Gürses'i ayarlamak oluyor. Benim işimin de bir parçası bu, e, yollara düşmek. E, o yüzden Müslüm Gürses de benim hayatımın bir parçası oldu. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bu yollara düşmek kısmını aslında biraz açmak istiyoruz. Tohum ratasından detaylıca bahsetmek istiyoruz ama önce bir de girişte kısaca seni tanıyalım mı? Adım Merve Özkorkmaz, Bolu doğumluyum. 34 yaşındayım. Şu anda Sakarya, e, Sapanca, e, Kırıkpınar'da yaşıyorum. E, hayat beni buraya nasıl getirdi diye küçük bir e, özet geçeyim. Aslında Bolu'dan çıkıp İstanbul'da üniversite hayatını İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlayıp daha sonra Avrupa'da dört başkent altı üniversitede geçen bir yüksek lisans eğitimini tamamladım. Bolca seyahat etme imkanım oldu. Bursa okuduğum için bütçem çok kısıtlıydı. O beni biraz alternatif yaşamlara itti. Çünkü aksi halde boluzumu toplayıp Geri dönmem gerekecekti. Ailemin bursa ek olarak gönderdiği para da Euro'ya çevirince pek anlam ifade etmiyordu. O yüzden marketlerin çöplerinden yiyecek bulmak, işgal edilmiş evlerde, kütüphanelerde yaşamak gibi çok aslında şu anda düşününce, yeniden konfor alanına dönünce uç gelen bir hayat tecrübesinden sonra Afrika Birleşmiş Milletler Habitat, yerleşkesinden bir iş teklifi aldım. O zamanlar yani 10 yıl önce Türkiye'de inşaat çılgınlığı yaşanıyordu ve bu çılgınlığın gerçekten bir anlamı olmalıydı. Kimse buna anlam veremiyordu. Ben de bir şeyi plancısıydım ve Türkiye'dendim. Birleşmiş Milletler benden bu konuyu bir raporlamamı istedi. Yani bu Tokiler, Üçüncü Köprü Son havaalanı projelerinden, İstanbul'da özellikle yerinden etmelerden, gece komdu mahallelerinden, kent rostanlarından bahsettiğim bir rapor hazırladım Afrika'da. Yaklaşık 8-9 ay orada yaşadıktan sonra memlekete döndüm. İzlanda'dan bir iş teklifi almıştım. Hani kışlıklarımı, bavulumu alayım, öyle gideyim, bir daha göreyim istedim. Ama artık çok yorulmuştum. Afrika'da ve Avrupa'da yaptığım bisiklet gezileriyle pek çok yaşam, pek çok pratiğe tanık oldum. Gördüğüm şeylerde beni biraz yormuştu gönül olarak. Yorulmuştum özellikle Afrika dünyanın ceremesini çeken. Bir kıta gibiydi adeta. Bizim günlük yaşamda kendi rahatımız için yaptığımız şeylerin bile orada yükünü çeken insanlar vardı. Bunlarla yüzleşmek beni çok yormuştu açıkçası. Ve hiçbir yere gidesim yoktu. Bolu'da kalmaya karar verdim. Daha sonra Bolu'da evlendim ve birlikte Sakarya'ya taşındık eşimle. Otoma'da 40 Bunlar adı verilen bu güzel yeşil yerde doğdu. Peki Otoma'nın gelişim süreci, ürünlerin ortaya çıkışı, ürünlere karar vermen, on, bu süreçler nasıl gelişti? Aslında e, hiç böyle bir e, kozmetik üretelim diye bir iş planımız yoktu. Çünkü ben şehir plancısıyım, e, eşim iktisatçı. Sadece biz soframıza... Güzel gıdalar koyalım artık da biraz hasta olmayalım istedik. Çünkü ailecek bir takım rahatsızlıklar geçiriyorduk. İşte tiroidinden eklem ağrısına, pek çok otoyumin adı verilen, e, hastanelerde e, sadece geçici çözümlerin bulunabildiği, tamamen iyileşemeyen, iyileşmenin ise çok farklı faktörlere bağlı olduğu bir takım hastalıklardan bahsediyoruz. E, güzel gıdayı ararken bunun aslında bir mücadele olduğuna şahit olduk. Yani tarım ilaçsız ve yerel tohumla üretilmiş bir pirinci 7 sene aramaktan bahsediyorum size. Ve bir yandan soframızı güzelleştirip iyileştirirken, paketsiz gıdalara geçiş yaparken, çiftçilerin teknikleriyle tanışırken, öte yandan da banyoya her gün kaç defa giriyoruz ve hangi ürünleri kullanıyoruz diye böyle bir gözümüze ilişti. Her gün 2-3 e, kere diş macununu ağzımıza sokuyoruz. Koltuk altımıza bir şeyler sürüyoruz. Acaba bunlar e, tamam sindirim sisteminden ağızdan girmiyor ama ciltten emilip kana karışıyor olabilir mi? Dil altından eminiyor olabilir mi? Şampuanlar saç derisinden emiliyor, Ondan sonra atık sulara karışıp bazı canlılara zarar veriyor olabilir mi? Durularıyla e, hiç dünyayı kurtarma gayesinden kesinlikle uzak, hala öyle. Sadece kendimizi kurtarabilme çabasıyla başlayan bir süreçti. Daha sonra e, insanlar yıllardan beri nasıl yapıyormuş bunu diye araştırırken işte Asya ağrıyan yerlerine susam yağı sürüyormuş, Avrupa biri yandığında Levantan uçucu yağını kullanıyormuş. Bunları bir araya getirip killerle, bitkisel bağlamlarıyla, bitki sularıyla çekirdek yağlarını birleştirip bütün kişisel hijyen ve temizlik ihtiyacımızı karşılayabileceğimizi gördük ve daha sonra artık bütün banyomuzu da soframız gibi temizleyip sadece kendimize yaptığımız cam reçel kavanozlarındaki diş macunlarını krem veodorantları aynanın önüne koymaya başladık ve çantamızı da taşımaya başladık. E, Tabi Otobüste, parkta böyle çıkarıp sürüyoruz, o değişik kokuyor ve değişik bir aslında günlük pratiğin dışında bir şey yani koltuk altına yağlı bir kil sürmek. Biraz da garipsendi açıkçası. Ama herkes bir parmak aldı o kavanozlardan ve o tama böyle oluştu diyebilirim. Aslında çok keyifle gidiyor. bölmek istemiyoruz ama küçük bir şarkı arası verelim mi? Tamam. Şimdi Roscoe'dan Midlake çalalım. Bu şarkıyı ilk defa canlı konserlerinde dinleme şansına erişmiştim California ziyaretimde. Ve e, her bu şarkıyı radyoda ya da başka bir yerde duyduğumda hep uzaklara giderim. İnsanın yaşadığı yer ne kadar güzel olursa olsun birazcık olduğu yerden çekilme ve kendine dışarıdan bakabilmeyi bana anlatıyor. Bu da her zaman e, kişisel gelişim, kişisel eleştiri yaptığın işe e, yeniden bir bakış anlamına geliyor. O yüzden bu şarkıyı seçtim. yaşadığı ikilemler, kaygılardan bahsediyorsun. Hepimizin aklına geliyor bir şekilde ama birçok insan ya o çözüme gidecek zamanı olmadığı için ya da belki onunla uğraşacak, yüzleşecek cesareti ya da bir şekilde günlük hayatında ona yer açamadığı için bunları göz ardı ediyor ve küçük kaygılar olarak taşımaya devam ediyoruz yanımızda. Buna bir çözüm üretmişsin. Ben Otomayla tanıştığımdan beri ve aynı zamanda müşterisi olarak çok seviyorum markayı. Biraz daha bu imalathanenin oluşum süreci, dükkanın dönüşümü yaklaşık bir yıl oldu galiba açılılı Ve işte müşteriye ürünlerin yapımından ulaşına, ulaşmasına kadar olan süreci de anlatır mısın? Dediğim gibi hiç aslında biz kozmetik imalatçısı olalım gibi bir hayalimiz yoktu. Ee... Ama bu kadar çevremizden lütfen bize iki kavanoz daha yapar mısın, bir kavanoz daha diş macunu gibi talepler olunca biz artık bir üretim yaptığımızı mütemadiyen fark ettik ve bunu yapmışken iyi yapalım, doğru yapalım, yani bu üretimi ciddiye alalım istedik çünkü biz de başka üreticilerden bunu istiyoruz aslında. Yani başkalarında ne arıyorsak kendimizde o olsun. Kaygısıyla bütün legal prosedürlerini tamamlamış bir yer olalım diye yola çıktık. E, yolun ortası gibi aslında ne kadar büyük bir şeye kalkıştığımızı ve bu kalkışmanın bizim boyumuzu ne kadar açtığını fark ettik ama geri dönemedik. <gülüyor> ve bu böyle devam etmek durumunda kaldı. Afa cafa 3 pedal çevirip bir çivi çakıp yaklaşık 1,5 yılda imalataneyi tamamladık. Bu imalatanenin ne özelliği var? Evet, antibakteriyel kaplamaları var, gıdaya uygun çelikten tezgahları var. Ama başka ne özelliği var? Onu söyleyeyim size, şu özelliği var. Dünyada kozmetik üretimi çok büyük yatırımcılara, çok büyük sermaye sahiplerine ve çok büyük markalara göre ayarlanmış ve bütün bürokrasi buna göre düzenlenmiş çok uyulması gereken ve uyulması çok meşakkatli olan İSUS standartlarını ve iyi üretim uygulamalarını Türkiye Avrupa'dan kopyalayarak kendisi kozmetik üretim şartlarını almış. Hiç önemli değil sizin kavanozda üretmeniz, birkaç tane üretmeniz. Bunların hiçbir önemi yok. Türkiye'de Kozmetik üretmek, gıda üretmekten e, yaklaşık 10 kat daha meşakkatli. Şu anda hem kozmetik üretim izni hem de gıda üretim izni almış bir laboratuvar olarak bunu rahatça e, karşılaştırmasını yapabiliriz. Bizim imtihanımız da şuydu, küçücük bir yere büsbüyük bir fabrika kurmak. Neyse ki kuzenlerim, e, mimar, atölye, kolektif e, ekibi bize... Bu konuda destek oldular. Hiç karşılık beklemeden bütün ISO standartlarını, Good Manufacturing Practices dedikleri o iyi üretim uygulamaları şartlarını hepsini gözden geçirdik. Günlerce, gecelerce yönetmelik okuduk. Bunlarla ilgili eğitimlere gittik. Aslında bu konuların danışmanı var. Yani bizim oturup yönetmelik falan okumamıza gerek yok ama o danışmanlar hep büyük fabrikalar görmüş. Hep onlar için danışmanlık vermişler. Bu çok yeni ve ilk bir şey. O yüzden iş başa düştü. 100 metrekareye. Herhalde. Tabii o yüzden zaten 1,5 yıl sürdü. Büyük bir yatırım gerekliydi. Her ne kadar 100 metrekarelik bir dükkan olsa da buraya... Bunu inşa etmek en azından bizim için büyük bir sermaye. Başkaları için küçüktür, komiktir olabilir. Şimdi burada şöyle bir iş akışını gerçekleştirdik. Ham maddeler bir yerden giriyor, bir ön analiz yapılıyor. Daha sonra güvenli ve temiz depolarına yerleşiyorlar. O depodan yine hijyenik bir şekilde imalat alanına gelip işleniyorlar. Bitmiş ürünlerin her seferinde... Her birinden bir tane şahit numune alınıyor daha sonra analiz edilebilmek amacıyla. Ve daha sonra ürün, bitmiş ürün odası dediğimiz aslında fabrikanın deposuna gidiyor. Burayı da şeffaf küçük bir oda yaptık. Çünkü bizim bitmiş ürün depomuz çok küçük. Bunu imalathanenin giriş tarafından kolayca görülebilecek şekilde tasarladık. Bu bitmiş ürün deposundaki ürünler de e, hepsi içerikleriyle birlikte analize gidip e, ürün güvenlik dosyası hazırlanıp Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapılıyor. E, bütün bu aşamalar bittikten sonra yine standartlara uygun etiketlenmesiyle birlikte ürünü e, hazır hale getirip kargolamasını yapıyoruz. Plastiksiz bir şekilde kargoları hazırladıktan sonra da otomayı sevenlere doğru yola çıkıyorlar. Ama mahallemizdekiler ya da Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olup 5 dakika mola vermek isteyenler de teme, tem girişine çok yakın olduğumuz için hiç kargo ile uğraşmadan, bizi de uğraştırmadan, dünyayı da uğraştırmadan buradan gelip aynı zamanda alışveriş yapabiliyorlar. Şey, peki araya gireceğim Erdoğan ama otomaya sen nasıl ulaştın? Ben de uzunca bir süredir aslında nasıl daha doğal yaşayabilirimi araştıran bir insanım ve işte bu yeme alışkanlıklarımı da etkiledi. 2014 yılından beri et tüketmiyorum. İki yıldır buğday ürünleri mümkün olduğunca tüketmeden bir niyet uyguluyorum kendime. Aynı zamanda işte kozmetik ürünlerine de mutfağım kadar ben de banyoma da evimin her noktasına bunu nasıl yayabilirim diye hep bir şeyler araştırdığım, kendi kendime bir şeyler üretmediğim ama üretenleri ve en doğrularını bulmaya çalıştığım, kooperatifleri keşfetmeye çalıştığım bir süreçte Otama'nın Instagram hesabını keşfettim ve oradan takip etmeye başladım. Ürünler çok keyifli görünüyordu Merve. Çok ilgi çekici bir insandı benim için. Ama yine de böyle bir hani internetten bulduğum bir şeyde henüz alışverişimi yapmamıştım böyle bir biraz daha yakından tanımaya çalıştığım bir süreçte tesadüfen bir etkinlikte Merve ile bir araya geldik. ben işim dolayısıyla o etkinlikte çalışıyordum. Merve de stand açmıştı İstanbul'da. Ve Otoman'ın standının olduğunu zaten haritada gördüğüm anda direkt böyle sabah açıldığında standa gittim. Tanıştım. Onları uzun süredir takip ettiğimi söyleyip 3 gün boyunca orada bulduğum her boşlukta gidip onlarla sohbet ederek öyle güzel bir arkadaşlık başladı. Orada ilk ürünlerimi satın aldım, hediyelerimi aldım. Ve daha sonra da devam etti benim Otomayla olan bağım. Zaman zaman kooperatiflerden alıyorum. Çok güzel bir ağ var. Belki şimdi o soruyla devam edebiliriz. Zaman zaman kargo ile uğraştırıyorum. <gülüyor> Şu anda benim de yüzde %90'ı Otoma 40 pınar diyebilirim. Şimdi ne dinleyelim? Şimdi ECDC'den ee, en sevdiğim şarkıları Thunderstruck dinliyoruz. Bunu e, akşamüstü kargo şubesi kapanmadan 40 binar sapanca arasındaki 6 kilometrede pedal basarken e, bana hızlı güç vermesi için dinliyorum. <gülüyor> Oh, my God. Ulaşım süreçlerini detaylandırabilir miyiz? yani Çünkü hem burada mahalli olarak bir ağınız var, hem de farklı illerde kooperatiflerle, farklı markalarla işbirlikleriniz var. Onlardan bahsedebilir misin? Nasıl ortaya çıktı bunlar ve nerelerdesiniz? İmalathaneyi ilk kurduğumuzda, Mahallenin kozmetikçisi olacağız biz dedik ee, ve hani olur ya böyle şirketlerin vizyon, misyon filan diye ilk sayfalarda yazar işte dünyaya yayılmak, uzaya yayılmak filan diye. Bizimki tam tersine küçülmek yani bizim gelecek hedefimiz küçülmek ve mahallemizin kozmetikçisi olmak. Aynı zamanda da şöyle bir hayalimiz var, bütün şehirlerde eğer şehirler büyükse ilçelerde gıda kooperatifleri kurulsun, biz o gıda kooperatiflerine işte 3 ayda bir azıcık böyle bir ürün kendimiz götürelim ya da gönderelim. İnsanlar işte enginarını, limonunu, tahin pekmezini almaya gelirken diş macununu ve saç sabununu da o bez çantasına atabilsin diye bir hayal kurduk. Şu anda kooperatifler daha kurulum aşamasında. Çünkü gönüllülükle ilerlediği ve çok ciddi altyapısı olduğu için gerçekten vakit ayırmak ve onu yaşatmak müthiş bir çaba. Biz hem bu kooperatifleri desteklemek hem de kooperatiflerin bulunduğu ilçelerdeki kişilere kargosuz otoma ulaştırabilmek için şu an nerede kooperatif varsa o orada kilerle iletişime geçiyoruz diyebilirim. Şimdilik... İstanbul'da Kadıköy kooperatifinde ve Beşiktaş kooperatifinde ürünlerimiz var. O oralara gidip hangi otom ürününü istiyorsanız alabiliyorsunuz. Eğer yoksa talep ediyorsunuz. Onlar bir istek listesi oluşturuyorlar. Bu istek listesini birkaç hafta bir bize iletiyorlar. Biz eksiklerle birlikte varsa yeni çıkmış ürünlerimiz onlarla birlikte bir paket hazırlıyoruz. Ya kendiniz götürüyoruz ya da kargo ile gönderiyoruz. Böylece 20 30 farklı kargo ve farklı karbon el düzündense bir kere gıda almaya gidildiğinde ulaşılabilen güvenilir kozmetikler aslında. Bu kozmetiklere ulaşım altyapısını yaratmış oluyoruz kooperatif gönüllüleriyle birlikte. Ve ileride de şunu hayal ediyoruz. Kooperatifler gibi her şehirde bizler gibi güvenilir kozmetik üreticileri oluşsun Ve herkesin mahallesindeki bakkal gibi mahallesinde bir tane kozmetikçisi, bir tane kooperatifi olsun. Çiftçilik ve çiftçinin emeğine verilen değer ve ürününe olan talep artsın. Ve daha çok ihtiyaçlarımızı küresel yerine yerelden giderelim. İst diyoruz ve bununla ilgili yapabileceğimiz her şeyi gözden geçirip değerlendirip buna müthiş vakit ayırıyoruz diyebilirim. Ömer Matyo'nun bugün yaşadığımız bu krizi ve ekolojik yıkımdan çıkışta bir önerisi vardı. Yani yerel, yavaş ve yatay bir yaşam. Aslında biraz onun bir prototip en azından kendi çevrenizde oluşturmuşsunuz. Gerçekten öyle oldu. Bir kere bir gazete yazısında bizim üretimimiz için döngüsel ekonomi kelimesi kullanıldı ve biz böyle aa ne kadar havalı bir şey yapıyormuşuz olduk çünkü bunu biz bilmeden yapmaya başlamıştık zaten. Mesela herkesin e, dolabında işte biten turşusunun, domates salçasının e, 660 mililitrelik kavanozu olur ve o kavanozlar elbette bir gün lazım olacak diye <gülüyor> yıllarca yer kaplarlar o dolaplardan. Ve hiçbir zaman e, da kullanılmazlar. Çok böyle hem yer kaplar hem bakışılır o kavanozlarla. Bir gün bir çare yaptım. Dedim ki biz kızartma yağından çok güzel bir arap sabunu yapmayı becerdik. E, uzun denemelerden sonra. Bu arap sabunuyla bulaşık yıkanabiliyor. Yerler silinebiliyor. Cam silinebiliyor. Çamaşır yıkanabiliyor. Elin bütün temizliği tek bir şeyle ve bu da ham maddesi atık yağ, kızartma yağı olan bir deterjanla, mümkün olabiliyor. Ee, gelin e, bu deterjanı koymak için biz yeni bir e, ambalaj sipariş vermeyelim de sizin kavanozlarınızı kullanalım. Olur mu? diye bir gün bir çağrı yaptık. Ama böyle biraz da şüpheliyiz yani hani insanlar şimdi ne diyecekler, nasıl olacak, nasıl karşılanacak diye. E, ve o gün insanlar ellerinde e, Evlerindeki kullanmadıkları poşet torbalarına doldurulmuş kavanozlarla şıngır şıngır imalathaneye geldiler. Ee, i̇malathanenin girişinde büyük bir böyle bir araya gelme masası var. O masanın üstü kavanozlarla doldu. Çok şaşırdık ve e, bunun olabileceğine o gün e, inanmaktan öteye geçtik. Gözümüzün önünde gerçekleşti. O döngüsel ekonomi denilen şey daha sonra e, bize atıp yağ getirmek, evlerine alınan beyaz eşyaların kartonlarını getirmekle devam etti. Atık yağlarla, arap sabunu yapmayan çift doluklu kartonlarla da plastiksiz kargo hazırlamaya devam ediyoruz ve mahalleliye büyük bir teşekkür borçluyuz. Mahalleli çok güzel bir etkileşim var. Sosyal medya takibinde de çok net görebiliyoruz onu. Hem yorumlarda hem de senin paylaşımlarında. Bir yandan son 3 yıldır burada yaşıyorsun. Genel olarak Kırkpınar hakkında neler söylemek istersin? Buradaki yaşam deneyimi nasıl? E, fiziksel çevreyi analiz etme e, yeteneğim müthiş gelişmiş. Çünkü şehir planım okudum. Biz Sakarya'ya taşınma kararı aldığınızda bu il içerisinde yaşanabilecek güzel hani az katlı bir yer arıyorduk. Yani isteklerimiz aslında çok mütevaziydi. Daha sonra Sapancanın Kırkpınar diye bir kasabası olduğunu bize söylediler. Oraya da bir gidip bence bir göz atın dediler. Buraya geldiğimizde başka bir şehre hatta başka bir ülkeye gelmiş gibi olduk. Yollarından geçerken evlerin çatılarını görebildiğimiz yolun hemen dibine değil de 30-40 metre çekme mesafesiyle az öteye yapılmış evler, onların bahçeleri, çok yıllık çeşitli e, ağaçlar, güzel kokular eşliğinde gerçekten buradan etkilenmemek mümkün değildi. Yani eğer turist olarak gelseydik kesin ya acaba ev var mıdır burada diye böyle bir e, soru sorardı kendimize. Tam öyle bir yer çünkü. Burada bir yandan da Etkilendiğim kadar beni korkutan bir şey vardı çünkü kapalı sitelerle dolu bir yer burası. Sonradan öğrendiğime göre İstanbul'un sayfiye yeri olarak tasarlanmış 40-50 yıl evvel. Yani İstanbul'un tatilini geçirebileceği, İstanbul'a yakın, etrafında duvarlar olan, içinde havuzu ve mahrem bir hayatı olan, sokak hayatından kopuk hayatların yaşanabileceği bir yer aslında biraz Amerikan tarzı diyebiliriz, Amerikan tarzının e, yüksek duvarlı olanı, herkesin kendine ait bir alanının olmasının üniversitede okurken bize tehlikeli olduğu anlatılmıştı. Çünkü bu ne demek? E, etrafa çekilen her duvar yolda yürüyene şu mesajı veriyor. Ben senin benim kapımın önünden geçmeni istemiyorum. Benim çocuklarımın senin geçtiğin yerde oynamalarını istemiyorum ve güvenli bulmuyorum. Bu mesajı veriyor. Ben bu mesajı bir şeyi plancısı olarak hemen aldım ve çok irkildim. Burada müthiş bir ayrışma var diye düşündüm. Ama daha sonra yaşadıkça burada öyle olmadığını, buranın böyle bir kaymak tabakadan ibaret olmadığını, buranın da her yer gibi sınıf sınıf olduğunu, alay karma bir nüfusun burada yaşadığını öğrendim ve biz de bütçemize göre işte emeklilerin yaşadığı bir kapalı siteye Başımızı sokabildik. Herkesin işte A101 şok BİM üçgeninde <gülüyor> gidip geldiği, genelde mahalle pazarlarından alışverişlerinin yapıldığı, yemeklerin devamlı evde üretildiği bir yer de vardı burada. Önünden arabanızla bile geçemeyeceğiniz kadar korumalı ve yüksek duvarlı yerler de vardı. Neyse ki bize kucak açtı Kırkınar ve biz burada yok olmadan yaşayabileceğimize sürdürülebilir bir şekilde yaşayabileceğimize e, karar verdik e, ve buraya yerleştik. Daha sonra daha iyi tanımaya e, karar verdim burayı ve bisikletle e, neredeyse bütün sokaklarına girmek e, ve bulduğum ilginç yerlerin fotoğrafını çekerek otomatik Hırpınar'ın Instagram adresinde yayınlamaya e, başladım. Özellikle Sapanca'da yaşayanların burası neresi, siz neredesiniz gerçekten çok güzel bir yer herhalde seyahate gittiniz filan diye mesajlarıyla karşılaştım ve insanların yani bir yerde yaşayan insanların yaşadıkları yerden ne kadar kopuk olduklarını anladım. Tıpkı bizlerin bütün üretim süreçlerine ne kadar kopuk olduğumuz gibi. Yani biz bir tişörtün, bir ayakkabının, bir simitin ve bir diş macunun nasıl üretildiğini bilmiyoruz ve hatta biz yaşadığımız coğrafyada hangi sokakların ve hangi göl kenarlarının olduğunu bile bilmiyoruz. Gerçi göl kenarına gitmek biraz e, gerçekten cesaret istiyordu. Çünkü bana her bisikletle çıktığımda buralı bir e, tanıdığımız tembihliyordu. Bak kızım, buralar tehlikeli, öyle başka yerlere benzemez diyordu. Ne demek istediğini hiçbir zaman anlamadım. E, dolayısıyla e, o dedikçe benim de o tehlikeli yerlere gidesim geldi. Böyle e, göl kenarına gidebilmek için de özel arazilerden geçmek gerekiyordu ve terk edilmiş özel arazileri e, bisikletimi çitinden atlatıp girmeye başladım ve eski iskeleleri keşfettim. E, o zaman göle kavuştum ve e, her girdiğim e, gizli yerde, her e, çıktığım yokuşta kendimi daha çok buraya ait hissettim ve tam da o zaman otoma doğdu diyebilirim. Otomadan Kırkpınar'a, Kırkpınar'dan da biraz daha bölgeye ve etrafına da yayılarak güzel bir tohum rotası projeniz var. Onu da biraz detaylandırır mısın? Yani bu yerel üretim, yerel malzemeler nasıl gelişiyor, nasıl buluyorsunuz ve o süreçler nasıl işliyor? E formüllerin %90'ı sabit yağlardan oluşuyor. Sabit yağ ne demek? Bir çekirdeği presleyerek sıktığımızda bir tohumu sıkıştırarak sıktığınızda içinden çıkan yağ aslında. Fındık yağı, susam yağı gibi örnekler verilebilir. Şimdi bunları kullanırken daha çok ilk başlarda tabii ki kendimiz üretemediğimiz için hep güvenilir üreticiler araştırıp güvenilir yağ üreticilerinden alışveriş yapıyorduk. Bir yandan da uçucu yağ olarak dünyanın dört bir yanından güzel kokulu bitkilerin uçucu yağlarını kullanıyorduk. Formülde bunları hem güvenlik açısından az tutmak gerekiyor hem de biz de zaten çok kullanmama taraftarıydık. Ama gelelim bu sabit yağlara. Biz bu sabit yağlara güvenebilir miyiz? Bu sabit yağ üreticilerine çok güveniyoruz, seviyoruz ama kendi elimizden mi olsa birebir tanımıyoruz çiftçi arkadaşlarımız gibi. Bu yağlarda çünkü çok oyunlar olmuş. Tarihin en Başlarından beri yani Osmanlı'da bile gül yağı seyreltilirmiş. Saf satanlar olurmuş bir de taşiş edilmiş gül yağı satanlar olurmuş. Bunları da herkes hani e, bir şekilde bilirmiş. Şimdi oradan yola çıkacak olursak ben organik sertifikalı bir e, fındık yağı alıyorum. Bir kere organik sertifikasına hiçbir güvenim yok çünkü hem tarımla uğraşıyorum hem e, Kozmetik üretiyorum bitkilerden ve organik süreçlerine çok girdim, girmek istedim ama işin altındaki o sırtımı yaslayamayacağım duvarları görünce vazgeçtim. Şimdi hiç kimseye organik sertifikası var mı diye sormuyorum. Kendim de bu defteri açmayacağım bir şekilde kapattım. Peki, benim alacağım bu üzerinde organik yazan fındık yağı ne olacak? Yani aramıza bir mesafe girdi. Şimdi ben her seferinde aldığım 1 e, kiloluk yağı analize gönderemem. Bunun e, altından kalkamam, bunun masrafının. Ne yapmam lazım? Benim bunları kendim sıkmam lazım. Tamam, kendim sıkayım ama makine alacak param yok derken e, o arada tam da imalatane açılıyordu böyle bir imalatane eş dost, hediyeler getirmeye başladı hiç benim kullanmayacağım işte resim çerçevesi ondan sonra saksıda çiçek filan Dedim yani bunlara para harcayacağımıza biz bence bir kumbara koyalım ortaya. Herkesin payının olacağı, herkesin orada isminin yazacağı bir makine koyalım imalataneye. Ve açılış hediyesi tek bir tane ve bizim güzel amaçlarımızla hizmet eden bir şey olsun. O kitlesel formlama ile bir soğuk sıkım makinesi alındı ama bu sefer de onun içinde sıkacak güvenli tohum bulamadık. E, susam aradım mesela. Susam tedarikçilerine telefon ettiğimde susamların nereden geldiğini sorduğumda Afrika'dan ve Çin'den diye cevap aldım. Yani ben hatırlıyorum biz Silifke'ye gitmiştik küçüklüğümde ve orada bir kırmızı susam vardı pazarda. Türkiye'de susam yetişiyor biliyorum neden Türkiye'nin susamına ulaşamıyorum. Biraz arama tarama yaptım ama yok bu iş internetten bakmayla işte e, internetten hashtag susam yağı susam filan yazmayla olmayacak. Bu üreticilere ben ulaşamayacağım. Benim kalkıp gitmem lazım. Tam o esnada da eski bir arabayı dönüştürerek uzun yola gidecek hale getirip bir tohum rotasına çıktım. Tohum rotasında e, Ege Akdeniz e, İç Anadolu'yu dolaşıp çıkmıştı. E, güvenilir üretim yapan, az miktarda üretim yapan ve kırsaldaki hayatının sürdürülebilirliği bu tohumları satmasına bağlı olan çiftçileri seçerek onlardan çuval çuval tohumları arabaya doldurup getirdim. Şimdi hala o bağlantılarla Anadolu'nun dört bir yanından gelen tohumların yetiştiricileriyle sürdürdüğümüz bağlantılarla devamlı bize tohum ayıttırıyoruz. Hatta bazıları sadece bizim için tarlalarına ekim yapıyorlar. Onlardan devamlı tohum tedarik ediyoruz. Soğuk sıkım makinenizde sıkıyoruz. Gözümüzün önünde güvenle onları formüllerimizde kullanıyoruz. şarkı ıslah versek mi? Nerede? Ne var sırada? Sırada Vega'dan Sokaklar Tekin Değil var. Peki bu şarkıyı seçme sebebin hikayesi senin için? Bu şarkıyı çok seviyorum çünkü Sapanca'da bisikletle geziyorum ve devamlı beni muhtelif insanlar bak kızım sokaklar tekin değil, buralarda böyle gezme diye uyarıyorlar. Onlar dedikçe benim gezesim geliyor ve bu şarkıyı dinleyerek Sapanca sokaklarını geziyorum. çok keyifli ama zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak ekipten de biraz bahseder misin bize? Bir de Otoma'ya nerelerden ulaşabiliriz? Onları da bir tekrar edelim istiyorum. Otoma ekibi şu anda 4 tane kadından oluşuyor. Hepsi Sapanca'da yaşıyor. Birbirimize hem komşuyuz hem de Otoma vesilesiyle arkadaş olduk. Birbirimizin iyi gününde, kötü gününde birlikte olduğumuz müthiş bir dayanışma, sevgi ve güven İlişkisi içerisinde e, Otomo'nun bütün işlerini, işte kargosundan raporlamalarına kadar her şeyini e, birlikte yürüttüğümüz e, çok tatlı bir ekibimiz var. E, en sonunda mutlu bir dengeyi kurabildik, e, onu söyleyebilirim. E, Otomo'yu nerelerde bulabiliriz'e gelince İstanbul'da Anadolu yakasında EPEK dükkan da var, e, Kadıköy Kooperatifinde var. Avrupa yakasında ise Taksim'deki Nahıl'da e, bulabilirsiniz. E, Beyoğlu'nda Local Makers da var. Bir de Beşiktaş'ta, Beşiktaş Kooperatifinde var. E, sizlerin de yaşadığınız illerde gıda kooperatifleriniz varsa ve oralarda Otomayı da görmek istiyorsanız lütfen e, bize bir mail yazın. Mail de o zaman tekrar verir misiniz? bilgi.otomakırpınar.com Merve çok teşekkür ederiz. Bugün aslında sen de bizi ağırladın. Biz seni programda ağırlarken ve burada otoma dükkanda olmak çok keyifliydi. Benim için çok da özeldi. E, alışverişimde gelip birebir buradan yapabiliyor olmak da çok keyifliydi. Son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Her yıl yeni rotalarla, yeni bir arayışla, gelenekseli bilimsel bilgiyle birleştirip dünyaya daha Karar veren üretimlerle e, buralarda olacağız. Herkesi çay kahve içmeye bekleriz. Emin için çok teşekkürler. Ee, her gün dediği gibi bizi de konuk ettin sağ olasın. Umarım gelecek dönemlerde de yine belli başlı konularda muhabbet ederiz. Bir araya geliriz. Çok teşekkürler tekrar. Çok, teşekkürler. çok teşekkür ederiz. Hangi şarkıyla dinleyicilerimize feda edelim İmalathanenin laboratuvar kısmında Bandista dinliyorum. Bu şarkı bana büyük üreticilere karşı ilk duruşumu hatırlatıyor. Market kozmetiklerine karşı Otoma Kırklınar. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Program ortağım Ergi İşbilenle, Bundan sonra her ay Babil'den sonra portreler alt başlığında programlar yapacağız. Ergi'nin programın başında da belirttiği gibi Hayata değer katan sanatçı, girişimci, üretici ve türeticileri programa konuk edeceğiz. Sürdürülebilir bir yaşam ve gezegen için alternatif yaşam modelleri, pratikleri geliştiren insanlarda takipimizde olacak. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da. Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay. Ben Ergi İşbilen. Hepinize sağlıklı, huzurlu, doğayla olabildiği kadar iç içe yaşayabileceğiniz güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tık tık tık tık tık tık tık tık. Ben Latin Amerika'dane İndi sal da bir Raistam Özgürlük içinde özgürlük kafanda özgürlük özgürlük sen neredeyse sen orada Özgürlük içinde özgürlük kafanda özgürlük özgürlük sen neredeyse sen orada ne sokakta, ne meydanda, ne kampüste, ne yolda Ne mahpusta, ne torna kezgazında. Özgürlük içinde, özgürlük kafanda Özgürlük, özgürlük sen neredeysen orada Özgürlük içinde, özgürlük kafanda Özgürlük, özgürlük sen neredeysen orada Yarsan Hem Latin Amerika'da hem Hindistan'da bir arayışta özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada hem sokakta hem meydan hem kampüste hem yolda hem mağkusta hem torda tezgârdında özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen oradaysan orada özgürlük kelitte özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada ay ay ay özgürlük kelitte özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada Özgürlük kelimede özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada Özgürlük kelimede özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada Özgürlük kelimede özgürlük. Sen orada. özgürlük, özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada Özgürlük kelimede özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen ordaysan orada Özgürlük delinde, özgürlük seninle Özgürlük özgürlük sen oradaysan orada Babinden sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürtay.